Cuma Suresi, Medine’de inmiş olup 11 ayettir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ne var? Yerde ne varsa Hepsi melik, kainatın gerçek hükümdarı, Kuddüs, çok güce, her noksandan münezzeh, Aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O ümmiler arasından kendilerinden olan bir elçi gönderdi.